Eser Eğil Dağlar Yahya Kemal Bayat Eğil dağlar, eğil üstünden aşam Yeni talim çıkmış varam alışam Ah bu türkü 24 sene evvel hangi şehirden, hangi köyden, hangi kulübeden birdenbire aksetti Türküleri daima şen olan İzmir'den mi? Daima kahramanca olan Aydın'dan Yoksa daima bağrı yanık olan Edirne'den mi? Nerede? Güftesinin uslubu gibi bestesinin zevkinden de nereden çıktığı belli değil. Her türkünün iklimi şivesinden az çok belli olur. Bunun bilakis kaynağı Rumeli midir? Anadolu mu? Anlaşılmıyor. O kadar milli. 24 sene evvel ilk çıktığı zaman Vatan'ın bütün sokaklarında, Teselya'ya doğru redif taşıyan Anadolu ve Rumeli trenlerinde yalnız bu Türk işitiliyordu. Eğil dağlar eğil üstümden aşam, yeni talim çıkmış varam alışam. Bu türkü yeni Türk şiirinin ilk ve ma teessüf son güzel eseridir. Çünkü ondan beri bu kadar şevkli, atılışlı, canlı mısralar söylenmedi. Merhaba sevgili dinleyenler, Yahya Kemal Beyatlı'nın Eğil Dağlar adlı eserinden cümlelerle başladık programımızı. Eğil Dağlar, Yahya Kemal'in İstiklal Savaşı sırasında çeşitli gazete ve dergilerde çıkan yazılarından oluşuyor. Bu yazılar gün gün İstiklal Savaşı'nın nabzını tutuyor. Yazılarda bazen batılı devletlerin tutumu yer alıyor, bazen de Yunanlıların ve Yunan ordusunun durumu. Ankara Hükümeti ve kamuoyunun konuya bakışının da yer aldığı yazılar, bir dönemin ayrıntılı fotoğrafı niteliğindedir. Yazar, Mustafa Kemal bir fert değil, bir timseldir dediği yazısında, gönül birliğine şöyle değinir. Müzik Yavuz Sultan Selim, Mısır yollarında mı, İran yollarında mı nerede belli değil, lakin durup dinlenmeksizin açtığı seferlerin birinde söylediği Farisi bir gazelin matlağında der ki, bu seferler, bu at koşturmalar beyhude değil, biz gönülleri toplu bulundurmak için perişan oluyoruz. Bu söz, Mustafa Kemal'in ve onu milletin timsali görüp de takip edenlerin iki senedir, kin köpüklerine karşı, aforozlara karşı daima aynı imanla söylediği sözdür. Bu seferler, bu at koşturmalar beyhude değil, biz gönülleri toplu bulundurmak için perişan oluyoruz. Gönülden boşanan bu hazin sözle Ankara, gönülleri iki sene bile sürmeyen kısa bir müddette topladı. İki sene diyorum, o kadar bile değil, Mustafa Kemal ve onu milletin timsali gören Türkler, Anadolu'da Adem'den bir Türk ili çıkardılar. Tarihte hiçbir zaman, hiçbir millet bu kadar az müddette uyanmamıştır. Hiçbir millet bu kadar az müddette böyle bir gönül birliği göstermemiş ve yaşama hakkı kazanmamıştır. Yahya Kemal gibi bir edebiyatçının toplumsal meseleler üzerine yazdıkları sadece tarihsel açıdan değil, dil açısından da okunmaya değer. Bakın yazar, saltanatların millet hayatına dönüşünü nasıl anlatıyor? Zengin bir sefi, Çoluk çocuğunu unutup senelerce heva ve heveslerinin peşinde koşar. Vücudunu yıpratır, servetini yer ve sonra evine döner. Döndüğünde aile ocağını nasıl zindan gibi görürse, saltanatını batıran bir millet de milli hayatına öyle bir acıyla döner. Asıl tabi hayatını dar görür, gözü mazidedir. Saltanat hayatından millet hayatına dönüş bazı unsurlara öyle ağır görünür ki, ya Romalılar gibi dönmektense ölürler, yahut da İspanyollar gibi döner, lakin eski saltanatın altın rüyasına dalar, bir türlü yeni bir hayata giremezler. Biz Türkler bugün tarihin bu merhalesinde bulunuyoruz. Saltanat rüyasından millet hayatına girerken servetini tüketip de aile hayatı gözünde zindan olan sefih gibi. Onun gibi birçoğunun kalbinde üzüntü, dudaklarında acılık var. Gözü hala arkadadır. Böyleleri sanıyor ki devlet bir kazaya uğradı. Yoksa eski düzenle yine yaşar giderdi. Bugün artık Osmanlı saltanatının bir Türk devleti çerçevesine girdiği bariz bir neticede olduğu için 10 sene evvel söylenemeyen hakikati geniş geniş söyleyebiliriz. Hayalinden kurtulamadığımız saltanat tam 3 asırdır batıyordu. Yalnız son 150 senelik yıkılışını mütalağa yeter. Eğer Osmanlı saltanatı son zamanlara kadar 3 kıta üzerinde oturabildiyse asıl temeli olan Türk milletinin zararını oturdu. Çünkü Avrupa'nın iktisadi genişliği bu saltanatın hudutlarını bozmaksızın ölçümünü tutuyordu. Avrupa, büyük saltanatın ülkesinde ticaretini işletiyor, paşalar borçlanıyor, Türklere sonsuz hudutları bekletiyorlardı. Sevgili dinleyenler, kitabın yazarı Yahya Kemal'in hayat hikayesine şöyle kısaca bir göz atalım. Yahya Kemal Beyatlı 1884'te Üsküp'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküp, Selanik ve İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Paris'e giderek siyasi bilgiler eğitimi aldı. 1912'de İstanbul'a döndükten sonra edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Milletvekilliği ve çeşitli ülkelerde diplomatik görevler yapan yazar, 1958 yılında hayata veda etti. Asıl adı Ahmet Agah olan yazar, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri. Şiirlerini aruzla yazan şair, her zaman klasik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kaldı. Sanatta ve edebiyatta milli ve manevi değerlere önem verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır. Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul, Edebiyata Dair. Yazarın Eğil Dağlar adlı eserinden bölümler dinlemeye ara verdiğimiz yerden devam edelim. İstiklal Savaşı esnasında taarruzda bulunacağını önceden haber veren Yunanlılara ilişkin düşüncelerini bakın yazar nasıl kaleme almış. Yunanlılar birkaç gündür gazetelerde, telgraflarda sürekli üçüncü taarruz canlarını çalıyorlar. Yunan kumandanı, Paskalya'dan sonra yaman bir taarruzda bulunacağını niye şimdiden haber veriyor? Kuvay milliye hazırlansın diye mi? Bu asırda böyle bir mertlik ne kadar gülünç olur? Yunanlılar yüreklerini metin tutsun diye mi? Üçüncü taarruz haberini şimdiye kadar verilen diğer haberler gibi onların kulağına fısıldamak daha doğru olmaz mı? Bu sözlerin iki şıkta hayrı tasavvur edilemez. Mehmetçikler birbiri arkasından iki inönü muzafferiyetinden beri galibiyete, Yunan neferleri de mahlubiyete alıştılar. Ne onlar taarrus haberinden siner, ne bunlar aslan gibi bir daha kükrer. İnönü cehenneminden yakayı kurtaran Yunan neferleri tamamıyla inandılar ki Anadolu toprağını canları vücutlarındayken terk etmek bir saadettir. Yunanlılar bir taraftan bu gülünç haberi geveler dururken, bir taraftan da konferansta şarka dair konuşulacağı söylendi. Yunanlıların Roma'da pek gizliden gizliye tavassut çareleri aradıkları da işitiliyor. Yunanistan'a tavsiye ederiz ki, zannettiğimiz gibi Sulha pek susamışsa, tavassut çarelerini aramadan evvel, kendisini İzmir ve Trakya'yı terk etmeye alıştırsın. Harbin halledemediği hülyasını, Tehditkar bir tavırla siyaset nasıl halledebilir? Yegane çıkar yol, o Türk topraklarını evvela tahliye, sonra müzakeredir. Sevgili dinleyenler, Yahya Kemal, Nedim'den sonra İstanbul'u şiirlerinde en çok dile getiren şair olarak bu kitabında da İstanbul'a sıkça yer verir. Kıştan beri İstanbul'un manevi ağrıları durdu. Milli hareketin hür nefesiyle yürüyen genç orduları düşmanı yendiğinden beri İstanbul, milli vahdetin büyüklüğünü, Diğer iller kadar derinden duyuyor. Milli hareketin tamamıyla muzafferiyeti için Ayasofya'da, Beyazıt'ta, Eyüp Sultan'da mevlütler okundu. Nusret duaları edildi. Fatih'in, Aksaray'ın küçük dükkanlarından ta önüne kadar bütün cam mekanlarda muzaffer kumandanların resimleri var. Köprüde şapkalı satıcılar bile Mustafa Kemal Paşa'nın alçıdan küçük heykellerini bağıra bağıra satıyorlar. Hasılı çehresine bakmak kafi. Hemen anlaşılır ki İstanbul milli hareketin havasında yaşıyor. Bütün Türkler gibi İstanbullular da biliyorlar ki milli hareketin bütün bu cidalı Osman'ın sancağını, Fatih'in tahtını, Selim'in hatırasını unutulmaktan kurtarmak içindir. Son üç senelik büyük imtihan gösterdi ki İstanbul, köhne Bizans, nifak ve şifak toprağı sıfatlarına layık değildir. Fetih'ten beri toprağına silmiş olan padişah, gazi, evliya ruhları İstanbul'u Feleğin her türlü saldırısına karşı Müslüman ve Türk olarak yaşatıyor. Sevgili dinleyenler, Yahya Kemal Büyük bir çöküntü içinde bulunan Türklerin maneviyatını kuvvetlendirmek ister. Bu sebeple yazılarında millete güç ve teşvik verme çabası fark edilir. Asker cephede savaşarak vatanı kurtarmaya çalışırken Yahya Kemal de kalemiyle vatanın kurtarılmasına katkıda bulunur. Bakın yazar Mustafa Kemal hakkında düşüncelerini nasıl kaleme almış. Mustafa Kemal Paşa diyor ki, Ben evvela herhangi bir suretle Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkar ve hissiyatını bir defa daha yoklamak ve memleketin durumunu takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin eğilimi, istiklal müdafasında tereddüt edenleri utanılacak mevkide bırakabilecek bir niteliktedir hakika iki seneden beri bütün dünyanın şahit olduğu vakai ve hadisat, düşüncelerinde isabet, milletin azim ve imanında hakiki sağlamlık olduğunu da ispat etti. Bundan dolayı cidden gururluyum. Bir milletin oluşum devresinde fertler böyle kendilerini görmezler. Millet kendisini bir timsalde görür. Bugün Anadolu'da vaki olan bu haldir. Mustafa Kemal Paşa diyor ki, bu İnönü mucizesi yalnız Türk neferlerinin eseridir. Neferler diyor ki o gün İnönü'de bizim başımızda aslan gibi zabitler vardı. Onların elinde kendimizden geçtik yürüdük. Zabitler diyor ki o gün başımızda İsmet Paşa vardı. Bu muzafferiyet onundur. Fevzi Paşa hazırladı, o kazandı. İsmet Paşa da diyor ki bu eser Mustafa Kemal Paşa'nındır. Bu söyleyişleri tevazu zannedenler ne kadar aldanırlar. Kuzu gibi Anadolu'nun birdenbire aslan kesilişini en sivri akıllılar hala bir türlü hayal edemiyorlar. Bu istiklal galeyanı Anadolu'dan çıktı. Yalnız Anadolu o ana kadar bir adam bekliyordu. Yunanlılar İzmir'e çıktıkları gün kendilerinden geçmiş vaziyettelerdi. O gün o feci gün İstanbul'dan Samsun'a bir adamın gittiğini fark edemediler. Her şeyin bittiğini zannettikleri o gün her şey başlıyordu. O adamın neden sonra ismini öğrendiler? Şimdi de rüyalarına giriyor. O güne kadar Anadolu'yu, Rumeli'yi, daha doğrusu bu coğrafya isimlerini bir tarafa bırakarak Türk milletini ne ecnebiler biliyormuş ne de Yunanlılar yoklamışlar. Hatta ne de biz hissetmişiz. Mustafa Kemal Paşa'nın asıl dehası Samsun'a çıktığı günden itibaren Türk milletinin istiklal iddiasında oluşunu sezgisindedir. Yahya Kemal Yazılarından birinde Türklere ait yetenekleri ve Avrupa'nın bu yeteneklere nasıl bir tavır gösterdiğini anlatıyor. Toplum olarak unutmamamız gereken özelliklerimizi bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Son devirlerde dimalara yerleşmiş bir fikirdir ki, Türklerin tek meziyeti vardır... Askerlik. Avrupalılar birçok sebepler yüzünden bunu inkar etmediler. Çünkü askerlik hakikaten bizi başka milletlerden ayırt eden büyük bir meziyetimizdi. Askerlik gibi mimarimiz de vardır fakat göz önünde durduğu halde görülmüyor. Bu mimarinin her cami Müslüman ve Türk'ten olmayan bir mimara mal edilmektedir. Mimari gibi bütün diğer güzel eserlerimizi de inşa etmiş olmak hakkı bizden alınmıştır. çünkü. Bütün bu eserler medeniyete işaret eder. Halbuki bizim medeniyete istidadımızın bahsi bile arzu edilmez. Medeniyetin güzellikten başka bir de canlı tarafı vardır ki yeni tabiriyle teşkilattır. İşte cedilerimiz bu vatanı fethettikleri zaman derhal Müslüman ve Türk kılığına koymakla gösterdikleri bu meziyet daha fazla inkar olunur. Bu noktada inkarın sebebi açıktır. Bu asırda teşkilat hayata delildir. Bizse idama mahkum bir milletiz. Teşkilat meziyetinden mahrum olduğumuza kendimiz inanırsak kendi elimizle mahvoluruz. Bazı gazeteler bizim teşkilat ve idari kabiliyetimiz olmadığını bize inandırmaya çalışıyorlar. Bu fikri bizim kafamıza koymayı programlarının esaslı bir noktası sayıyorlar. Hakikaten askerlik Türklüğün tek meziyeti değil. İnkar olunmayan tek meziyetidir. Türk'ün askerlikte olan bu kabiliyeti, fetih asırlarında mülki, mali, ilmi, sınayi, bütün teşkilatından aynı mükemmelliyetle göze çarpardı. Üç yıkılış asrından sonra bu kabiliyet Türk'te yine vardır. Bir misalde göz önündedir. İstiklalinin tehlikeye düştüğünü gören bu millet, üç sene gibi az bir zamanda yeni bir varlık gösterdi. Anadolu'nun göbeğinde hükümetiyle, meclisiyle, ordularıyla yeniden var oldu. Sevgili dinleyenler, Yahya Kemal'in Eğil Dağlar adlı eserinde İstiklal Savaşı hakkında günü gününe yazılmış bir tarihe şahit olacaksınız. Bir edebiyatçının bakışıyla İstiklal Savaşı yıllarını dinlemenin tadına varacaksınız. Okurken yer yer heyecanlanacak, yer yer coşkuya kapılacaksınız. Bir vatanın kurtuluşunu ve bir milletin uyanışını nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Edebiyatla kalın.